1852, numaralı konu, şiddetli bir açlıktan sonra ashaba büyük bir deniz hayvanının rızık olarak verilmesi, evet, halk hazreti peygambere açlıktan şikayet etti, hazreti peygamber, umulur ki Allah size bir yiyecek verecektir, dedi, böylece denizin sahiline vardık, deniz taştı ve büyük bir hayvanı karaya attı, biz hemen bir ateş yaktık, etinden pişirdik, kavurduk ve doyasıya yedik, cabir, bu hayvanın büyüklüğünü anlatırken beş kişinin adını sayarak, ben ve falan falan, numaralı kalı konu o hayvanın göz çukuruna girdik ve kimse bizi görmeden öbür tarafından çıktık onun kaburga kemiğini eğrittik içimizde en uzun boylu olanı büyük bir semer vurarak büyük bir deveye bindirdik adam onun altından başını eğmeden geçti